''Biz sadece şunu söyleriz, seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış.'' Hud dedi ki, ''İşte ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.''